Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu ala rasulillah. Evet. Sevgili kardeşler. Yarım saatlik bir zaman dilimi var. Ee, Cuma vaktinin girmesine. Evet. Bu vakti inşallah beraber değerlendirmeye çalışalım. Evet. geldi geliyor derken yarısından fazlası geçti. 10 ee, gün kadar bir zaman kaldı Ramazan'ın bitmesine. Tabi Ramazan biterken biz de aslında bitip tükeniyoruz. Ee, kaç tane Ramazan'ımız kaldı bilmiyoruz. Ee, günler gelip geçiyor. Ee, bu önemli günler aslında bize bunu hatırlatıyor. Bugün biraz Ramazan vesilesiyle bir muhasebe yapmaya bulunduğumuz şartları bir tahlil etmeye gayret edeceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim hani soruyor Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye diye. Ee, yani hepimiz akıp gidiyoruz bir tarafa doğru ama hayra doğru mu, şerre doğru mu? Allah'ın rızasına doğru mu? Ee, nereye doğru gidiyoruz? Toplum nereye gidiyor? Ülkeler nereye gidiyor? Dünya nereye doğru gidiyor? Evet önce dünyanın nereye doğru gittiğini değerlendirmiş olalım. Dünya yuvarlandan bahsetmiyoruz tabi. İçindeki insanlardan e, Müslümanıyla, kafiriyle e, ne yaptıklarından e, bahsediyoruz. Evet. Bilimde, teknolojide gelişmeler olduğu iyimsel gözle değerlendirilmiş olsa bile bu bilimin, bilimin teknolojinin insana ne kadar huzur getirip getirmediği İnsanı dünyada ve ahirette güzelliklere doğru e, ulaştırma yönüyle neler vaat edip etmediği, insanın kurtuluşuna sebep olup olmadığı e, tekrar tahlil edilmeli. Gelişmiş ülkeler denilen ülkeler ne yönüyle gelişmiş ve o geliştiklerini insanlık ne yönüyle kendilerinden yararlanarak görüyor? Allah'a isyan, azgınlık vesaire daha fazla artıyorsa gelişme konularını da medeniyet konularını da bu minval üzerine tekrar değerlendirmemiz icab eder. Hani Kur'an-ı Kur Kerim'in bir ölçüsü vardır içki ve kumarla alakalı. Der ki. Onlarda bazı faydalar vardır, bazı günahlar vardır. Ama günahları faydalarından daha büyüktür. O yüzden de yasak edilmiştir. Evet. Yani haram kılınan bazı şeylerde de Allah'ın yasaklarında da bazı faydalar olabilir. Ama o faydalar küçük çaplı faydalardır, zarar çok daha büyük. Evet, bugünün Batı'nın uygarlığı konusunda da benzer şey söylemek icap ediyor. Her türlü üretilen araç ve gereçlerde, hatta ilaç gibi insanların direkt faydasına olduğu düşünülen hususlarda yan etkiler var ve o yan etkiler bazen olumlu etkilerin çokça önüne geçebiliyor. Evet. dolayısıyla insanlık kendi çıkarı için insan sağlığını da insanların dünya ve ahiret saadetini de her şeyi istismar edebiliyor veya onları düşünmeden sırf menfaati için bir şeyler elde ediyor, üretiyor. Ee, ve dünyayı yer yer fesada doğru sürüklüyor. Hani Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini hatırlayalım. Estauzü billahi min'şşeytanirracim. el fesadu fil berri vel bahr. Bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat zahir oldu. Açığa çıktı, ortaya konuldu bazı müfessirler filber ribel bahri şehirde ve kırda diye tercüme ederler. Arapçada ikinci olarak o anlamda muhafaza edilir. Yani ister yerleşim yerlerinde, ister kırda, bayırda, dağda, çölde, her yerde fesat insanların kendi yaptıkları yüzünden artmış, açığa çıkmış oldu. Fesadı atmosfere bile taşıyor günümüzün insanı ve zehirli gazlarla oraları da kirletiyor. İklim problemleri oluyor. Efendim Kutuplarda buzlar eriyor. Yani daha önce bu yüzyıla kadar görülmeyen fesat daha fazla açığa çıkmış oluyor. Tabii bu fesadın yanında bizi, hepimizi ilgilendiren imani ve ahlaki yönüyle fesad herhalde çok daha önemlisidir. İnsanlık yeni bir sistem arayışı içinde bile değil. İçinde bulunduğu düzenleri, sistemleri alabildiğine eleştiriyor, çünkü ne verip vermediğini gördü. Komünizm işte daha 60-70 sene içerisinde iflas etti. Kapitalizm karşısında bir rakip olmadığı için, bir alternatif olmadığı için dünyada insanları tek alternatif olarak yönetme konumunda ama giderek şikayetler, isyanlar, eleştiriler ve suçlamalar tabii ki bütün kapitalist, laik liberal yönetimlere yönelik de söz konusu oluyor. Ama bütün dünya sistemleri yüzlerce senenin getirdiği alışkanlık ve tecrübe ile halkları nasıl uyutacaklar, nasıl kandıracaklar, Nasıl oyalayacaklar çok iyi biliyorlar. Hani meşhur Frangon'un 3 e, f sistemi vardı. E, futbol, fiesta, femenino diye ifade ettikleri. 40 e, yıl e, Fransa'yı, şey e, İspanya'yı e, askeri bir diktatörlükle e, seçim filan olmadan nasıl yönettin diye sormuşlar. O da üç ve ile demiş. Yani futbolla, eğlenceyle, bir de kadınla. Evet. Sadece Franco değil bu durumda insanları oyalayanlar. Nice gencemizin şu Ramazan'da bile tek davası, tek gündemi var. O da işte Avrupa Şampiyonası denilen futbolla alakalı hususlar. Yani ne olacak? İçi hava dolu bir deri parçası üç tane direğin arasından girsen ne olur, girmesen ne olur? Alt tarafı bir oyun diyorsunuz ama öyle bir oyun ki nice hakikatleri örtmeye yarayabiliyor. Nice insanların davası haline gelebiliyor nice hakikatleri yok saydırabiliyor. Evet. Tabii futbol gibi eğlenceler ve nefsani hevayı öne çıkartan bir sürü araç ve gereçle alakalı fesat unsurunda da sayabiliriz. Artık gençlerin, orta yaşlıların elinde bir kitap görmek mümkün değil herkes eline telefon almış onunla bir şeyler karıştırıp duruyor. Ya da kendi kafasını karıştırıyor. Evet. Ya da bilgisayarlar, evlerdeki televizyonlar ve yarın daha ne tür bu tür aletler çıkacak ve insanlar nelerle daha oyalanacak tahmin etmek insanı ürkütüyor yani bir 10 sene önceki dünyaya bakalım 10 sene önceki bir Ümraniye'nin halkına, yaşayışına bakalım bir de şimdi gözlemlerimizi ortaya koyalım yani iyiye doğru giden neler oldu ibadetlerden, ahlaki hususlardan, geriye gidiş noktasında neler olmadı ki evet Artık Ramazanlar bile derli değil. Ramazan mı oruç mu? Eskiden bir 10-15 sene önce lokantaların kapısı kapanırdı. Bir suçlu psikolojisi içinde yemek yen öyle yapardı. Şimdi sokaklara caddelere taşmış. Yani oruçlular utanıyor, çekiniyor, ayıp gibi kabul ediyor. Yani ben bir suç işliyorum herhalde yemek yememekle filan diye düşünüyor. Örtülüler çekiniyor, utanıyor şimdi. Artık ülke tümüyle gayrimüslimlerin ülkesi haline dönüştü. Yani biz kendi ülkemizde yabancı gibiyiz, misafir gibiyiz. Suçlanılacak bir suçlu gibi pozisyon alıyoruz. Evet. E, sosyal yönüyle e, böyle siyasal yönüyle e, şu kadar zamandır Müslümanların oy verdiği iktidarlar e, Müslümanların e, kitabı olarak Allah'ın kitabıyla ne oranda hükmettiler etmeye gayret ettiler e, e, bunları değerlendirmemiz icap ediyor söz gelimi faiz arttı mı e, azaldı mı nereye doğru insanlar faiz konusunda bir gelişme veya gerileme kaybetti. Haram lokma daha mı kolay hale geldi, daha mı zorlaştı? Zina gibi ahlaksızlıklar daha mı rahat hale geldi, daha mı zorlaştı? Namaz kılanların sayısı mı arttı? Tesettürlülerin efendim sayıları ve olgunlukları mı arttı? Bu tür özellikleri hep gözümüzün önüne bir getirelim. Yani nereye gidiyor ülke? Veya gerçekten doğru şeyler mi yapılıyor? Bunları tahlil etmemiz icap eder. İnsanlar Tavuta karşı, devlete karşı, gayri İslami düzene karşı daha mı bilinçlendiler? Yoksa oraya doğru daha çok mu savruldular? Cemaatler nereye doğru gidiyor? Daha önceki çizgilerini ne oranda korudular? Ne oranda yumuşayıp gevşediler? Bunları hep bir değerlendirmemiz icap eder. Ve bütün bunların yanında biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ee, Eleştiri derden öte, kendimiz 5-10 sene önceki çizgimizden çok daha kaliteli bir yere mi geldik? Yoksa heyecanlarımızı daha mı kaybettik? Ee, i̇hlasımızı, takvamızı daha önceki zamandaki kadar bile koruyamadık mı? Ee, ne durumdayız? İlmimiz ne kadar arttı? takvamız emri bil mağruf gibi görevlere yapışmamız ne kadar arttı. Okuduğumuz veya duyduğumuz bildiğimiz, öğrendiğimiz hususlar bizi nereye taşıdı? Cemaatler birbirlerine ne kadar sıcak bakmaya başladılar? Müminler birbirlerine ne kadar güvenebiliyorlar? Tekfircilik veya ona benzeyen şekilde kendimizden olmayan Müslümanları dışlama, onları yabancı gibi görme gibi hususlar bizi de ilgilendiren boyutlarıyla ne durumda ve Allah'a yaklaşma konusunda çoluk çocuk aile ve çevremizle birlikte gerçekten nereye doğru gidiyoruz? Evet. Söz gelimi şu Ramazanlardan ne kadar lezzet alıyoruz, kıldığımız namazlar bize ne kadar zevk veriyor, ne kadar coşku ve huşu hissediyoruz. Evet. Yani bir şarkı sözünün verdiği zevk kadar Kur'an-ı Kerim'den duygulanmıyorsak, futbol seyredenlerin futboldan zevk aldığı kadar namazımızdan bir ilahi manada bir zevk almıyorsak Allah'a ne kadar iman ediyoruz başkaları başka şeyleri bizim Allah'a inandığımızdan daha fazla mı yüceltiyorlar? yani PKK'lılarla filan mukayese etmeye dilim varmıyor hiç binlerce insan batıl bir dava için kendilerini feda edebiliyorlar Hayatlarını ortaya koyabiliyorlar, mücadele edebiliyorlar. Biz çok basit fedakarlıklar yapmakta zorlanıyoruz. Bir sarhoş içkisi için ne zahmetlere katlanıyor? Efendim, para kazanmak için bir tüccar ne tür fedakarlıklar yapabiliyor? Ne kadar faydalı olacağı gündeme gelmeden bir üniversite genci üniversiteye girmek için nasıl zahmetlere, sıkıntılara göğüs geriyor ve biz Allah için neler yapıyoruz? Yani Suriye'deki Müslümanların zahmetleri, sıkıntıları uykularımızı bile kaçırmıyor artık. Filistin zaten alışıldı orada bir şey yokmuş gibi değerlendiriyoruz. Dünyanın nice ülkelerindeki zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz biz kendimizi onların yerine koyma gibi bir duruma gitmiyoruz. Evet. Yapanlarımız ve yer yer hepimizin yaptıkları tabii ki inkar edilmez. Olumlu şeyler de yapmıyor değiliz. Ama yeterli mi? Sorumluluğumuzu götürecek durumda mı? Onu hepimiz düşünmeliyiz. Evet. Yani kafirlerin İslam dışı faaliyetleri kadar bile biz Allah için ciddi manada gayretler sarf etmiyorsak, ahlaklılar, ahlaksızlar kadar cesur değilse, batıla iman edenler, ee, müminlerden çok daha e, gayretli, faal ve cesur ise e, bunda bizim aleyhimize bazı problemler var demektir. Evet. Ne yapmak zorundayız? Ee, problemlerimizin tümünün tek sebebi e, olarak e, teke indirmeye kalkarsak İster devlet planında, ister toplum, ister fert planında en önemli hastalığımız Kur'an'ı terk etmemiz, Kur'an'dan uzaklaşmamız, Kur'an'ı anlamaya gayret etmememiz, Kur'ansız, kitapsız bir toplum gibi yaşamamızdır. Tüm hastalıklarımızın, arızalarımızın aslında Kur'an'dan kopmakla alakalı olduğunu, her türlü problemin temelde bununla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse çözüm de yine Kur'an'a dönüşle mümkün olur. Allah hidayet et, etmek için, yol göstermek için, cennetin yolunu bize ulaştırmak için, dünyamızı da güzelleştirmek için, kitabını bu gerekçeyle gönderdi. Üzerinde tartışalım diye değil, üzerinde farklı farklı görüşler, farklı farklı bilgiler oluşturalım diye değil. Yani o kitaptaki muhkem olan hepimizin rahat anlayabileceği hususları en güzel şekilde hayata geçirelim diye gönderildi o kitap. Evet. Biz onun güzel sesli hafızlar tarafından okunmasından Ramazan'da mukabele edilmesinden e, ve yer yer yüzünden çocuklarımıza ve kendimize okutup okumakla e, yetenilmesinden yana bir tavır aldık. Ama Kur'an bu, bu şekilde bizi kurtarmıyor. Yani hiçbir ilaç üzerindeki yazıların, prospektüsün, e, hap üzerindeki kutunun yazılarının okunmasıyla kişiye şifa filan getirmez. O ilaç nasıl uygulanılacaksa, nasıl kullanılacaksa, prospektüsün tanımladığı, anlattığı şekilde nasıl tatbik edilecekse, ondan sonra fayda beklenilir. Dolayısıyla, Kur'an'ın emirleri, yasakları gerektiğinde devlet eliyle, gerektiğinde toplum, gerektiğinde bireyler eliyle, Topyekün uygulanmadan bu problemlerin çözümünü beklemek mümkün olmayacaktır. Evet. Öyleyse şu Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Allah Ramazan'ı bize öyle tanıtıyor. Başka özelliğiyle değil, Kur'an'ın indirildiği ay olma özelliğiyle tanıtıyor. Öyleyse yeniden Kur'an nesli olmaya çalışmak, Kur'an insanı olmak, Kur'an'ı bugün bize tek tek hepimize iniyor gibi Allah'ın bizimle konuşuyor ve bizden istediklerini Kur'an'ıyla gündeme getiriyor, yasaklarını mevzu ediyor diyerek kendi kitabımız olarak o kitabı yeniden ve devamlı elimize, gönlümüze, hayatımıza geçirmenin yollarını bulmalıyız. Evet. Yine hatırlatmak zorundayız ki Ramazan ayı aynı zamanda zekat ayıdır. Fitrelerin verilme mevsimidir. Dolayısıyla içimizden hesap miktarı e, mala sahip olan İslami açıdan zengin kabul edilecek e, kardeşlerin zekatlarını bu ayda vermeleri e, ısrarla tavsiye edilir. Evet. Müminler zekatlarını bir lütuf gibi değil, karşımızdaki insanın bizim görevimizi kolaylaştıran, bize yardımcı olan onların hakkının bizdeki karşılığının verildiği ve kendi malımızdan değil Allah'ın bize lütfettiği Allah'ın rızkından verdiğimiz anlayışıyla vermeleri gerekir. Evet, ve fi'emvalikum hakkul lisayili bel mahrum der Kur'an. onların mallarında, zenginlerin mallarında e, mahrum olan fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve isteyenlerin hakları vardır. O hakları onlara vermiş olacağız. Evet. Ve kazancımıza bir sürü bilerek veya bilmeyerek e, haramlar karışıyor, faiz karışıyor. Zekat e, bir nevi bu farkında olmadan, bilmeden karışan e, paranın kirinin giderilmesi arındırılmamız, temizlenmemiz anlamına da gelir. Evet. E, koyunların e, köpeklerden hemen her ülkede e, çok daha fazla olmasının hikmeti e, köpeklerin çok daha fazla doğurması, e, koyunlar gibi kesilip öldürülmemesi e, ve e, daha uzun yaşaması gibi hep köpeğin lehine avantajlar olduğu halde, tekrar edeyim dünyanın her yerinde, hemen her köyde koyunların sayısının köpeklerden çok daha fazla olması koyunun cömertliğiyle irtibatlandırılır. Koyun her şeyini ikram eder, infak eder. Etini, sütünü, derisini, boynuzunu, hatta gübresini bile insanlar istifade eder, yararlanır. köpeğinse hemen hiçbir şeyinden insanlık ne yapmaz? Etinden, derisinden, hiçbir şeyinden yararlanmaz. Biri cömerttir, canını da kurbanda seve seve verir. Her şeyini infak eder. O yüzden de Allah onlara bereket verir. Evet. Bu ne demektir? verdikçe bizim de bereketimiz artacak demektir. Kur'an zaten net olarak bunu Bakara Suresi'nde ilan eder. Yamha kullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizden gelen geliri mahveder. Sadakadan giden, gittiği zannedilen hususu da artırır. Yani sadaka verirsiniz, malınız azalmaz artar, faizden bir şeyler alırsınız ama bereketiyle, o malın alım gücüyle eksiğini görürsünüz, mahvedildiğine şahit olursunuz. Buna rağmen insanlarımız infaka, sadakaya, zekata çok fazla meyletmiyor. Faize ve benzer haramlara, günahlara çok daha fazla sarılıyor. Evet, iflas edenlerin onda dokuzu, belki daha fazlası, faiz yüzünden iflas ediyor. Bu dünyevi iflas, dünyevi zarar ve ziyan. Bir de bunun ahiret tarafı var tabii. O yüzden emanet olarak verilen, veznedar durumunda olduğumuz, emanetçi konumunda olduğumuz paramıza da, diğer Allah'ın nimetlerine karşı da, nasıl davranmamız icap ettiğini aslında bilmiyor değiliz. Evet. Uygulamada bazı problemlerimiz var. Nedense birbirimizi de bu konularda fazla dürtmüyoruz. Emri bil marufu birbirimize karşı da yerine getirmiyoruz. Çoluk çocuğumuza, ailemize, eş ve dostumuza davet ve tebliğ çalışmasını yeterince yerine getirmiyor, sorumluluğumuzu ifa etmiyoruz. Yarın mümkün ki yakamıza yapışacaklar, siz cennetin yolunu biliyordunuz da bize söylemediniz diyecekler ee, ve bize belki beddua edecekler. Ee, onun için sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. Bu imanın en zayıfıdır. Şeklindeki sahih-i hadisini hemen hepimiz biliyoruz. Ama bir kötülüğü elle, dille, gönülle değiştirme görevimizi buna rağmen ihmal ediyoruz. Tabii kötülükleri değiştirmenin en önemli yolu kötülüklerin odağı olan Gayri İslami sistemi değiştirmeye çalışmaktır. Düzeni değiştirmeye çalışmazsak düzen bizi gayri İslami yönüyle değiştirecektir değiştiriyordu. Yine biz bir kötülüğü değiştirmeye kalkmazsak kötüler bizi değiştirmeye kalkıyor. Biz olumsuzluklara tavır almazsak onlar bizim olumlu taraflarımızı gideriyorlar. Yani ya biz o etkiley etkileyeceğiz başkalarını ya başkaları bizi etkileyecek. Üçüncü bir yol yok. Dolayısıyla biz Allah adına, insanların ıslahı adına, dünya ve ahiret selametleri adına görev yapmazsak, başka batıl güçler bizim olduğumuz çizgide bile bizi tutmayı uygun görmüyorlar, daha geri adım attırıyorlar. Evet, Her şeyden önce kendimizi ıslah etmenin, daha kalitemizi artırmanın yollarını bu Ramazan'da da bulamazsak ileride çok daha zor günler yaşarız. Evet. İşte Ramazan'ın son 10 gününe geldik. İnşallah bu akşam başlayabilen arkadaşlar itikaf programına başlayacaklar. Yeniden kendilerine dönüşü kendilerini kontrol etmeyi, nerelerde nasıl yanlışlar yaptığını muhasebe edip Allah'a yeniden söz vermeyi inşallah hepimiz az da olsa yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu hatırlatmalarla inşallah Ramazan'ınızı ve Ramazan'da yaptığınız hayırlı amellerinizi artırmanızı tavsiye eder. Ramazanın bereketinden hepimizin yararlanmasını son 10 günde yeniden kendimize muhasebe açısından eğilmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Ve fitr sadakalarını da zekatlarınızı da inşallah ihmal etmeyin demiş oluyoruz. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eylesin ve her anımızı ibadet bilincine çıkaracak bir seviye olgunluk versin. Her şeyden önce de Kur'an insanı olmaya, Kur'an'ın hakikatlerine tümüyle iman etmeye, onun ahkamını tatbik etmeye gayret eden, şirkten, küfürden uzaklaşmış, tevhidi bilince sahip olan şuurlu müminler eylesin hepimizi inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illat. Estağfirüke ve etöbü ilik. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alem.